rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Hansa radıyallahu anha Birçok şair yetiştirmiş olan, Beni Süleym kabilesine mensup olan Hansa, miladi 575 yılına doğru dünyaya gelmişti. Hansa, İslam'dan önce varlıklı ve nüfuzlu bir aile içinde yetişti ve hem cahiliye hem de İslam dönemlerinde yaşayan manasına gelen Muhadram'un şairleri arasında yer aldı. Beni Cüşem kabilesi reisi Şair Düreyt bin Sümme, güzelliği, zekası ve zarafetiyle dikkati çeken Hansa'yı babasından istedi. Ancak Hansa, Düreyd'i yaşlı buldu ve onu beğenmedi. Kendi kardeşi Muaviye'nin ısrarlarına rağmen bu evliliği kabul etmedi. Ayrıca Düreyd'i ve kabilesini hafife alan şiirler söyledi. Daha önce de Bedir kabilesi reisinin evlilik teklifini reddettiğini ve gönlünün bir zadesinde olduğunu belirterek, kendi kabilesiyle övündüğü meşhur raiyesini kaleme aldı. Cahiliye devri adetine göre, kabile bağına çok önem verdiği anlaşılan Hansa, Beni Süleym kabilesinden Revaha bin Abdül'Uzza ile evlendi ve, ondan Abdullah adında bir oğlu dünyaya geldi. Abdullah, Allah Resulü'nün vefatından sonra, ortaya çıkan irtidat hareketlerinin önlenmesinde, önemli katkılar sağlayacaktı. Hansa radiyallahu anha, Revaha'nın vefatı üzerine yine kendi kabilesinden Mirdas bin Ebu Amir'le evlendi ve bu evlilikten de Yezid, Muaviye ve Amr adlarında üç oğluyla Amra adında bir kızı oldu. Hansa'nın biri öz kardeşi Muaviye, Diğeri baba bir kardeşi Sahır olmak üzere iki kardeşi vardı. Bunlardan cesaret ve cömertliği ile tanınan kendisinden büyük destek gördüğü Sahır'ı daha fazla seviyordu. Kabileler arasında yapılan savaşlarda birbirinin intikamını almaya çalışırken öldürülen kardeşlerinin ve özellikle Sahır'ın ölümüne çok üzülen Hansa adellahu anha mezarlarının başında onların mertlik ve cömertliklerini sayıp dökmüş mersiyeler söylemişti. Her ikisi de pençeleri kırmızı iki yiğit aslandır. Zor, kıtlık zamanlarının yağmuru olmuşlardır. Ailede parlak ve yüce iki aydırlar. Şeref yönünden ikisi, şeref ve büyüklüğün iki dalıdırlar. Sahır öyle birisidir ki, o yol gösterenlerin önderidir. O, başında ateş olan bir alem gibidir. Sahır, Bizim hem sahibimiz hem efendimizdir. Biz onu nasıl övelim? O bir denizdir. İslam dini ortaya çıktığında çocukları ve kabile mensuplarıyla birlikte Müslüman olan Hansar adallahu anha Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de görüşdü. Rasul Ekrem onun şiirlerini beğenir ve "Haydi, unaş." diyerek kendisine şiir okumasını isterdi. Hazreti Ömer de onun şiirlerini ve belagatini beğendiğini ifade etmişti. Hanşar adiyallahu anha İslamiyeti kabul ettikten sonra cahiliye adetlerini bırakmış olmasına rağmen kardeşlerine ve Mudar kabilesinin büyüklerine ağıt yakmayı sürdürmüştü. Hazreti Ömer radiyallahu an kendisine "İçini alıyorsun. Onlar şimdi cehennem odunu." deyince ''İşte şimdi hüznüm bir kat daha arttı.'' cevabını vermişti. Hz. Ömer radiyallahu zamanında, hicretin 16. yılında dört oğluyla beraber, Kadisiye Savaşı'na katılan Hansa, oğullarına, ebedi hayatta Allah'ın nimetlerine erişebilmek için, savaşın en şiddetli anında ileri atılmalarını ve İslam dini uğruna ölünceye kadar savaşmalarını tavsiye etmiş, bu savaşta dört oğluda şehit olmuştu. Oğullarının ölüm haberini alınca, onların şehadetiyle beni şereflendiren Allah'a hamdolsun. Yüce Rabbim beni de onlarla beraber rahmetinin gölgesinde birleştirsin diye dua etmişti. Arap edebiyatında kadın şairlerin, en önde geleni kabul edilen Hansa radiyallahu anha, erkeklerle beraber katıldığı savaşlarda gördüğü kahramanlık sahnelerini kadın duygusallığıyla ve sade bir dille anlatmış, özellikle Mersiye türünde sembol haline gelmişti. Kardeşlerinin ölümü üzerine duyduğu derin elem ve kederi anlatan şair, samimi hisleriyle bütün şairlik ustalığını ortaya koymuştu. Hansa radiyallahu anha, Nabika Ezzübyani'nin başkanlığının yaptığı heyet tarafından, Ukaz'da düzenlenen şiir yarışmasına katılmıştı. Hatta bu yarışmada, Hassan bin Sabit'in bir beytinde sekiz hata bulması, onun titiz bir şiir tenkitçisi olduğunu gösterir. Salatu selam, alemlerin efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pâk ailesine, ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabeyi kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde hazırlayan Mutlu Doğan, seslendiren Mustafa Aybül.